20. özellik açıkça meydan okuma ve bunda yönetici şahsiyetlerin rolü. Cahiliye toplumuna karşı kişisel meydan okumayı ikinci kez Hz. Ömer'den görüyoruz. Dayısı Ebu Cehil'e giderek ona Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman olduğu haberini insanlara yayması için Kureyş'in en dedikoducu ve laf alıp götüren adamı olan Cümeyl bin Muammer el-Cemhi'yi araştırıyor tek başına müşriklerle kıyasıya bir kavgaya girişiyor. Bu dinamik şahsiyet, orta yolla halletme, idare etme diye bir şey tanımıyor. Onun için gerekli olan doğrudan doğruya mücadele ve karşı koyma yöntemidir. Bu onun fıtratı. Fakat insanların hepsini Ömer'e kıyas ettiğimiz zaman çok büyük bir hataya düşeriz. Çünkü Said radıyallahu anh'in şahsiyetini incelediğimizde, Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olduğu halde Müslüman olduğunu kavminden gizlediğini görüyoruz. Aynı şekilde Habbab'ı radıyallahu anh'in Ömer'in sesini duyunca saklandığını görüyoruz. O da muhacirlerin ilk Müslüman olanlarından biridir. Müslümanlar Hababı veya Said'i bu tutumlarından dolayı ayıplamamışlar ve onları korkaklıkla itham etmemişlerdir. İslam'da belli bir şahsiyetin veya belli bir hadisenin arkasından gözü kapalı bir gidiş, insanlar üzerinde yanlış ve çarpık hükümler verilmesine sebep olur. İslami şahsiyetlerin hepsi Ömer ve Hamza değildir. Habbab ve Said de değildir. İslam, bu örneklerin hepsini birden kabul eder. Bunlardan her birinin kendi çapında bir rolü, sorumluluğu ve taşıdığı vazife vardır. Hz. Ömer'in şahsiyetine karşı koyabilecek yegane şahsiyet, Hz. Hamza'nın şahsiyetiydi. Hz. Ömer'in meydan okuyuşuna karşı koyabilecek sıfat ve özelliklere sahipti. Bu iki şahsiyette, belirli bir merhalenin bitip, yeni bir merhalenin başlamasında oynadıkları büyük rolün gururuna kapılıp aldanmamışlardır. Üçüncü olarak, Resulullah Aleyhisselam'a açıkça ibadet etmek ve Mekke içerisinde cemaat olarak açıkça bir tezahüratın yapılması teklif edildiği zaman Resulullah, Faruk'un istediğine cevap vermenin zamanının geldiğini görmüş, Müslümanlar birinin başında Ömer, diğerinin başında da Hamza olmak üzere iki saf halinde çıkmışlar, İslam'ın sesini Mekke'ye duyurmuşlardır. Kabe'ye girmişler ve kimisi secdede, kimisi rükuda, kimisi de kıyamda namazlarını eda etmişlerdir. Bu hareket sadece Mekke müşriklerine karşı girişilen bir olaydan ibaret değildir. Aksine davet tarihinin yeni bir çizgisiydi. i̇bn Mesud radıyallahu anh'in söylediği şu söz, Ömer Müslüman olana kadar Kabe'de namaz kılamazdık. Suheyb bin Sinan radıyallahu anh'in Ömer Müslüman olduğu zaman İslam açığa çıktı. İslam'a davet aleni olarak yapılmaya başlandı. Kabe'nin etrafında halka halinde oturmaya ve Kabe'yi tavaf etmeye başladık. Bize karşı en ciddetli olanların arasına korkusuzca girmeye ve bize yaptıklarının bazılarına karşılık vermeye başladık sözü ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'in Ömer Müslüman olduğundan beri müşriklere karşı izzetli ve kuvvetli olduk sözü bu manayı desteklemektedir. Önceden de belirttiğimiz gibi bütün deliller kesin bir tavrın ortaya konulduğunu ve bu tavrın Müslümanlara davet ve ibadet hürriyetlerini sağladığını belirtmektedir. Bu olaydan sonra müşrikler davanın önüne geçemez olmuş, ibadet ve davetini gizli olarak yapan bazı Müslümanlar Allah yolunda kınıyanın kınamasından korkmadan kendilerini açığa koymuşlardır. Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman oluşları bu fonksiyonları itibariyle İslam davetinin dönemişlerinden birini teşkil eder. Hz. Ömerle ile Hz. Hamza'nın Müslüman oluşları çağımıza nazaran bir askeri inkılap mesabesindedir. Bu inkılapla İslam davasına ibadet ve davet için yeni bir ortam hazırlanmıştır. Bu ebedi yöntemin merhalelerine riayet edebilmemiz için bu nokta üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Günümüzde bazı Müslüman gençler sanki İslam'ın lehine askeri bir inkılap gerçekleştirmişti ibadet ve davet özgürlükleri bize verilmiş veya Allah'ın şeriatı ile hükmedecek ve yeryüzünde İslam devletini kurmak için nihai hedefe ulaşılacak son merhaleye gelmişiz gibi, her şeyin birdenbire olmasını istemekte ve o heyecanla bazı yanlış saplantılara düşmektedirler. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in yapmış oldukları inkılap, yeryüzünde İslam davetinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli olmamıştır. Putlar ve heykeller olduğu gibi kalmış, içkiye ve zinaya devam edilmiş ve mevcut olan cahiliye kurallarından biri bile silinememiştir. Bununla beraber, Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in İslam'a girişleri İslami bir fetih ve büyük bir şeref olarak kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Hamza ve Hz. Ömer davanın, korku, eziklik ve işkence merhalesinden ibadet ve davette özgürlük ve açıklık merhalesine geçmesini sağlamışlardır. Ömer radıyallahu an bunun için Faruk diye isimlendirilmiştir. Günümüzün heyecanlı Müslüman gençleri nihai hedefe ulaşabilmek için kanlarını takdim ederken İslami hareketin bu aşamaya girmesini yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmekten vazgeçmek ve taviz vermek olarak nitelendiriyorlar hatta bu hedefi gerçekleştirip yeryüzünde Allah'ın şeriatı ile hükmedemedikleri için İslami hareketin yöneticilerini cahillikle, işbirlikçilikle ve hıyanetle suçluyorlar. Mevcut ortam ve şartlarda hedefe giden yolda bu aşamadan daha fazla bir şey yapılamadığında ve nihai hükme ulaşmak için davanın yayılması ve zafer kazanmasında münasip bir ortam hazırlanamadığında bazı gençler sabırlarını yitirip katılaşarak yöneticilerine karşı savaş açıyorlar ve onları dinlerinin ve akidelerinin bozuk olmasıyla suçluyorlar. Bütün bunların karşısında söylenecek tek söz şudur. Resulullah Aleyhisselam'ın ve onun hayatının edebiyle edeplenmeye, onun hayatı boyunca nihai hedefe ulaşabilmek için birbirinin peşi sıra gelen merhaleleri görmeye çok ihtiyacımız var. Nihai hedefi gerçekleştirebilmek kuvvet ve kudrete bağlıdır. Eğer bu gerçekleştirilemiyorsa, yöneticilerin cahil ve ahmak oldukları veya Allah'ın dininden saptıkları anlamına gelmez. İslami hareketin cahiliyeyi tümüyle kökten yok etmeye gücü yetmeyebilir. Uluslararası siyasi ve sosyal şartlar neticeye ulaşabilmek için anayasal müesseseler hürriyet ve seçim yollarını kullanmayı gerektirebilir. Müslümanların askeri gücünün de bu hürriyeti himaye etmekten daha fazla bir gücü yoktur. Hz. Ömer İslam'a girdikten sonra Müslümanlar, heykelleri ve putları kırma eyleminde bulunmamışlardır. Meyhaneleri yakıp, zina ve fuhuş yuvalarını yıkmamışlardır. Bu türlü eylemlerden hiçbirine girmemişlerdir. Sadece Kabe'ye girerek namaz kılmaya başlamışlar ve Kabe etrafında toplanıp insanları İslam'a davet etme özgürlüğünü kazanmışlardı. Bu İslam için büyük bir zafer ve nihai hedefe ulaşma yolunda atılmış bir adımdı. Gençlerimizin bu manayı çok iyi anlamaları ve yüce hedefimize ulaşabilmek için kademeli hedefleri ve pratik adımları Resulullah'ın hayatından çok iyi öğrenmeleri gerekir. Fakat burada hemen belirtmemiz gereken bir nokta da şudur. Görüyoruz ki Müslümanlar Mekke'nin yönetiminde müşriklere iştirak etmemişlerdir. Çünkü yönetimde sorumluluk vardır. Kendilerine sunulan orta yollu çözümleri kabul etmemişlerdir. Bu inkılap, Müslümanlarla müşriklerin aralarındaki açıklığın daha da artmasına ve iki çizginin de belirgin olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önceleri ibadet ve davet özgürlüğüne sahip olmadıkları halde bu inkılapla ibadetlerini açığa vurmuşlar ve prensiplerinin hakikatlerini bütün insanlara ilan etmişlerdir. Bunun anlamı şudur. Yeni Müslüman gençler, Ömer radıyallahu an İslam'a girmeden önce İslami kimliklerini ortaya koyamazken Ömer radıyallahu anh'in İslam'a girişiyle bu haklara sahip olmuşlardır. İslami bir hareket veya İslami bir cephe ümmete hükmettiğini ilan etmediği sürece, kendilerine büyük faydalar sağlayabilecek siyasi ortamlardan istifade etmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü henüz yönetime ulaşılmamıştır ve bunun neticesi olarak da yönetimdeki herhangi bir bozukluktan sorumlu değildir. Bugün Pakistan'da ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, askeri inkılapla başa gelen yöneticilerin İslam devleti olduklarını ilan etmesiyle, İslami hareketin otoriteye sahip olduğunu ve yönetimden sorumlu olduğunu ilan etmesi arasındaki fark şudur. Birincisinde, askeri inkılapla başa gelip İslam devleti olduklarını ilan edenler, doğrudan doğruya sorumluluk altına girerler. Onun için, İslami açıdan yetkili olan alimler ve liderleri davet ederken, İddialarının doğru olup olmadığını pratikte ispat etmeleri gerekir ki uygulamalarının ortaya getirdiği neticeler İslam'a mal edilmesin. Ama İslami bir hareket yönetimi ele aldığını ilan ederse Allah'ın hükmünü pratikte tatbike koyma çalışmasının ve attığı her adımın neticesinden sorumlu olur ve doğrudan doğruya hesaba çekilir. Çünkü uygulamaların bütün neticeleri İslam'a ve Müslümanlara mal olmuştur.